Merhaba, Deniz Kaplumbağaları yani kareta karetaların üreme alanlarının işgal edilmesi protesto edildi. Antalya Isparta Burdur Denizli Kaş platformu Antalya Cumhuriyet Meydanı'nda eylem yaparak kareta karetaların üreme alanında tesis yapılmasını protesto etti. Üreme alanları üstünde kurulan stabilize yol ve tesislerin de kaldırılmasını istedi. Platform yaptığı eylemle kareta karetaların üreme ve yuvalama alanının hukuk yolu ile gasp edildiğini duyurdu... Biyanet'in haberine göre platform yaptığı açıklamada yapılan tesislerde hiçbir kamu yararı olmadığını, sadece ticari faaliyet yapan şahısların ve şirketin yararı olduğunu ifade ederek, yuvalama alanındaki tesislerin ve projenin tamamen iptal edilmesini istedi. Kayseri'de bisiklet çalıştayı gerçekleştirdi. Temiz Enerji Vakfı TEMEV, Ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi İşbirliği ile kentteki bisiklet yollarının iyileştirilmesi, düzenlenmesi ve bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması hakkında bir ön çalıştaydı bu. Kadir Has Kongre Merkezi Lifos Salonu'ndaki çalıştaya sürdürülebilir ulaşım derneği Embark'tan da yetkililer, Erciyes Üniversitesi ve Abdullah Gül Üniversitesi'nden akademisyenler, Bisiklet Federasyonu Kayseri temsilciliği ve Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğünden de yetkililer ve çeşitli sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. Çalıştayda Kayseri'de bisikletle ulaşıma ilişkin mevcut durum değerlendirildi ve çeşitli öneriler ele alındı. Ayrıca bisiklet kullanımının yaygınlaşmasının enerjide dışa bağımlılığı azaltacağı etkileri, enerji verimliliği ve iklim değişikliğine olumlu katkısı üzerinde de duruldu. Bisiklet çalıştayının Eylül ayında daha kapsamlı olarak Tekrarlanması planlanıyor. Umarız bu şekilde bisiklet kullanımı da hızlı bir şekilde artar. Güneş enerjisine talep yüksek ama karar red. Güneş enerjisi için açılan ihalede yatırımcıların beklenenin üstünde ilgisi hükümetin kotasına takıldı. Enerji piyasası düzenleme kurumu 500 kW üzeri kapasiteli güneş enerjisi santralleri projelerine müracaata davet ederek 10 Haziran'da Türkiye'nin güneş enerjisi programını başlatmıştı. 14 Haziran'da son bulan güneş enerjisi ihalesine 5 günde içinde İspanyol, İtalyan, İngiliz, Alman şirketlerinin yanı sıra Türkiye'den de 5 şirket tarafından toplam 500 müracaat yapıldı. Hükümetin toplamda 600 megawatt ile sınırlandırdığı güneş enerjisine 500 yatırımcıdan toplam 8.9 gigawattı bulan müracaat geldi. Hükümetin 2023'e kadar kurulu güneş enerjisi santral hedefi ise sadece 3 gigawattı. Greenpeace iklim ve enerji kampanyacısı Pınar Aksoğan, Güneş enerjisi Türkiye için büyük bir fırsat diyor. Enerji geleceğini düşünen bir hükümetin bu fırsatı göz ardı etmek gibi bir lüksü yok. Hükümet destek yerine zorlaştırıcı düzenlemeler uyguluyor. Buna rağmen yatırımcılar güneş enerjisini hayata geçirmek istiyorlar. Güneş enerjisinin getireceği fırsatlar, iş potansiyeli, enerji bağımsızlığı ve teknoloji gelişimi Türkiye'nin enerjide güçlü bir aktör olmasının tek yolu. Bu yolu seçmek yerine sınırlı ve kirli kömür yatırımları ya da nükleer gibi tehlikeli ve pahalı enerjilere yönelmek kısa vadeli ve sürdürülebilen bir enerji yol haritası. Artık dünyanın benimsediği enerji trendlerini görerek vakit kaybetmeden Türkiye'de yatırımcıların da desteklendiği bu stratejiye yönelmek gerekiyor diyor kendisi Pınar Aksuğan. Güneş enerjisine belirlenen limitten... Birçok yatırımcı şikayet ediyor. Oysa kömür ve doğal gaz kapasitesi için böyle bir limit yok. 2023'e kadar 3 gigabat güneş enerjisi hedefi hükümetin büyümekte olan yerli kaynaklardan yurt içi elektrik talebini arttırmayı amaçlayan genel politikası ile de çelişiyor. Bu kadar başvuru varken güneş enerjisini bir an önce hayata geçirmenin önünü açmak gerekiyor. Başkent Dayanışması Birleşenleri Atatürk Orman Çiftliği'ne yani AOÇ'a Başbakanlık ve Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçilik Binası yapımına karşı Atatürk Orman Çiftliği'ne halkın sahip çıkması için ben direniyorum sesimi duyan var mı başlıklı bir basın açıklaması yaptı. Mimarlar Odası Ankara Şubesi Sekreteri Tezcan Karakuş Candan tarafından Başkent Dayanışması'na yapılan açıklamada şiirsel bir dille hazırlanan AOÇ'un hikayesinde okundu. Benim Adım Ankara yavaş yavaş ölüyorum. Çocuklar ağşığıma sarılan çocuklar. Neredesiniz diye sordu. Basın toplantısına çevre esnafı ve yoldan geçen vatandaşlar da alkışlayarak destek verdi. Birleşenlerin tek tek söz aldığı toplantıda AOC için mücadelenin bugün ön plana çıkan Başbakanlık ve Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçilik binalarıyla sınırlı olmadığı da ifade edildi. Aoç'un toprak bütünlüğünü parçalayan yapılardan vazgeçilmesini, Aoç'un kent ormanı olarak kamuya açılmasını da talep ettiklerini aktaran Candan Auç'un Gazi Üniversitesi'ne Türkiye Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliğine satışının da durdurulmasını istedi. Başkent Dayanışması ayrıca Auç'ta bulunan Atatürk Evinin yanındaki parkta 12 Temmuz'da gerçekleştirecek olan forumda katılım çağrısı yaptı. Yeşil ve barış dolu bir gezegendiriyoruz. Esen kalın.